Salatu ve selamu ala seyyidil evveline vel ahirin seyyidina ve senedina muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in ve men bi ihsanin ila yevmiddin emma ba'du fa'lemu eyyuhal ikhvan fe inne eftelel kitabi kitabullah ve eftelel heddi hediyus seyyidina muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem heşerrel umuri muhtefatuhak ve külle muhtetin bid'ah ve külle bid'atin dalale, ve külle dalâletin ve sahibi fîn Nar ve bis senedil muttasili ilen nebî sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal izâ mererte bi beldetin neyse fîha sultanun fela tedhülhâ fe innehâ innemes sultanu zillullah ve rumhuhu fil ard Sadaka Resulullah, fîmâ kal, evke mâ kal. Aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktarını Levami'ul ukûl isimli Ramus şerhinden okuyacağız. Bu hadisi şeriflerin okunmasına geçmezden önce evvelen ve hâseten Efendimiz muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu için ve onun cümle âl, ashab, etba ve ahbabının ruhları için Saadat ve Meşayih-i Turuk-u Sahabe-i Kiram'dan Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecmain müteselsilen Üstadımız Muhammed Zaidi Bursavi'ye kadar güzel an eylemiş olan bütün müntesiplerinin mensuplarının ruhları için Uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye şu camiye gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan bütün ana, baba, nine, dede, kardeş, evlat vs. yakınlarının sevdiklerinin ruhları için, bu eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızın ruhu için, eserin içindeki bilgilerin, hadislerin bize kadar gelmesine, emeği geçmiş olan ravilerin ve alimlerin ruhları için, biz Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmamıza sebep olması için buyurun bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyup öyle başlayalım. Başında metnini okumuş olduğumuz Hadis-i Şerif, Sultan bulunmayan bir yerde durmamayı, bize bildiren bir hadis-i şeriftir. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki İzen mererte bir beldetin leyse fiha sultanın içinde sultan olmayan bir beldeye uğradığın takdirde zâ ona girme. İnneme sultanu zillillâh ve rumhuhu fil ard. Hiç şüphe yok ki sultan sadece ve sadece Allah'ın gölgesidir ve yeryüzünde onun mızrağıdır. O bakımdan sultan olmayan yerde bulunma. Bu hadise şerif bu İslam'ın otoriteye intizama düzene verdiği ehemniyeti gösteriyor bir bakımdan Sultan olmayan bir yer nasıl olur karma karışık olur her kafadan bir ses çıkar Efendim e, silside Meratip yoktur baş belli değil Amir belli değil memur belli değil. Böyle bir yere girmemesini söylüyor. Sultan, sulta sahibi, güç kuvvet sahibi, kibirle, hakimle. Yani sadece adı sultan olması önemli kibini... değil. Bir sonraki böyle tepkiler bir en baş, bunlarla hataya doğru bir şey orada bir intizam vardır. O intizamı sağlayacak teşkilat vardır. O teşkilatın olmadığı yere girmeyin sultan olan yere girin diye Peygamber Efendimiz buyurmuş. Ve sultan başka bir şey değildir, sadece Allah'ın gölgesidir. Buyurmuş. Bu sözü izah etmek gerekiyor. Malum gölge, güneş veya ışık olduğu zaman bir maddenin efendim arkasında hasıl olan, ışığa göre arkasında hasıl olan bir şey. Sultan nasıl Allah'ın gölgesi oluyor, niye öyle denmiş? Bunun manası şu, nasıl şiddetli güneşte, insanlar hararetten kavrulmamak için, başlarının güneş geçmemesi için şemsiye alıyorlar veyahut bir evin gölgesine sığınıyorlar veyahut bir ağacın altına sığınıyorlarsa, sultana da mazlumlar sığınır. Yani ihtiyaç sahibi insanlar sığınır. Çünkü her insan kendi gücüyle kendisinin üzerine gelecek kuvveti, efendim zorluğu defedecek durumda değildir kimisi duldur, kimisi yetimdir, kimisi ihtiyardır, kimisi çocuktur, kimisi de bu işin usulünü, erkanını bilmez, sultan, sultanın gölgesine sığınır. Yani şiddetli hararette güneşten bir gölgeye sığındığı gibi sultanın gölgesine sığınır. Buradan da bu eden de ne anlaşılıyor? Sultanın himaye edici olması gerektiği anlaşılıyor. Yani tavuğun civcivlerini şöyle kanadının altına aldığı gibi, İdarecinin de başında bulunduğu kimseleri himaye etmesi, tehlikelerden koruması gerektiği anlaşılıyor. Bir ifade daha var arkasında ve Rumhuhul Er, yeryüzünde aynı zamanda Allah'ın mızrağıdır. Allah'ın mızrağı ne demek? Mızrak nedir? İnsana yaklaşmadan uzun saplı olduğu için düşmanı uzaktan def eden bir alettir. İnsana şerri gelmeden, çünkü yaklaştı mı, insanın boğazını sıkar. veya bıçağını saplar, başka bir zarar verir. O zamanın usulüne göre bir zarar verir. Mızrak uzaktan def ediyor. O bakımdan ikinci vazifesi ortaya çıkmış oluyor sultanın. Sultan, kendi himayesi altındaki insanları şerlerden koruması lazım. Oraya gelecek şerlerden koruyucu olması lazım. Demek ki bu hadis-i şerifte üç, üç mesele başlıca gözümüzün önüne serilmiş oluyor. İslam, intizamı seviyor. Baş olacak, intizam olacak, teşkilat olacak, öyle yürüyecek işler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, üç kişi yolculuğa bile çıksa, içlerinden bir tanesini imam seçecekler. Ne demek imam seçmek? Önder seçecek, başbuğu seçecek. Sözü dinlenen kimse olacak o. En son söz onun olacak. Ne tavsiye ederse, ne emrederse sonunda söz orada bitecek. Karışıklık yok. Ben anlamam. Ben şu tarafa gideceğim. Hayır, ben o tarafa gitmem. Şu tarafa gideceğim. Hayır, ben o tarafa... Hayır. O adam en sonunda ne derse herkes oraya gidecek. Bir intizam olacak. İslam bu intizamı seviyor. Bunun için her yerde Müslüman bir grup teşkil edince, Müslüman bir grup teşkil ettiği zaman Mutlaka başını seçmeli. Başındaki insanı seçmeli. Başsız kalmamalı. Pirinç taneleri gibi, böyle efendim çakıl taneleri gibi, kum taneleri gibi birbirleriyle irtibatsız olmamalı. Beton gibi olmalı. Müslümanlar birbirlerine kenetlenmiş olmalı. Birbirleriyle irtibatlı olmalı. Ve bir teşkilata derhal sahip olmalı. Kargaşaklık ve anarşiye yer yok İslam'da. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti. Almanya'da bir arkadaşı ziyarete gittim, 12 dönüm, 14 dönüm yer almışlar, kiralamışlar, duvarlarla, tel örgüyle çevirmişler etrafını. Şimdi biz Müslümanlık bakımından Almanya'da neyiz diye düşünmüş, açmış kitapları karıştırmış, diyor ki, dar-ı harp Almanya, yani İslam diyarı değil, artık dar-ı diye diyebilir miyiz bilmiyorum, yabancı bir diyar. Burada ne yapmak lazım? Fıkıh kitaplarını açmış, karıştırmış, nasıl bir harp halinde, düşmanların arazisinde savaşırken Müslümanların bir müfrezesi ayrı düşerse ana ordudan ne yapacak? Başındaki çavuşsa çavuş, yüzbaşıysa yüzbaşı, teğmense teğmen, ona tabi olacak. Tamam, bir tane başkan seçmek lazım demişler, seçmişler. Ondan sonra öyle bir müfreze ne yapacak? Nöbetçi tutacak geceleri. Öyle gafil uyumayacak. Birisi ikisi uyanık duracak. Ötekiler uyurken istirahat ederken bir ikisi nöbet tutacak. Nöbet tutuyorlardı. Biz ziyaretlerine gittiğimiz zaman kapıda hemen birisi elinde el feneri, telsiz vesaire buyurun dedi. İşte birisini görmek istediğimizi söyledik. Peki içeriye haber vereyim dedi. İntizamlı. Telsizle de işte filanca gelmiş diye. Yani intizam intizam. Karma karışıklık yok. Herkes birbirini bilecek. Bak namazı bile burada saf saf olduk. Allah -u Teala Hazretlerinin huzurunda intizamlı durduk. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: "Saflarınızı düzeltiniz." Çünkü safın intizamı namazın ikamesindendir. Hani "Ekimi salah" diyor ya Allahu Teala Hazretleri, "Namazınızı dosdoğru kılın." diyor. Dost doğru kılmanın şartlarından birisi de <gülüyor> safın da dosdoğru olmasıdır. Kimisi ileride, kimisi geride. Efendim beyefendi ferah durmuş, arada boşluk var. Başkası geçecek kadar öyle şey yok. Aralıklı olursa şeytan geçer diyor Peygamber Efendimiz. Onun için Araplara, bilmiyorum, gidenler görürler. Belki biraz da şaşmışlardır. Arap böyle ayağını açar köprü gibi. Bir ayağını ta öteki yanındaki kimsenin ayağına kadar dayar. Bu ayağında bu tarafa kadar dayar. Sen acaba yerim mi dar geldi diye sen biraz daha çekilirse o gene uzatır ayağını. Böyle yani araya şeytan girmesin diye. O hadis-i şerifi okumuş demek ki onlar da öyle tatbik ediyorlar. Bizde de böyle saflar birbirine şey yaparak olacak. Hem intizan hem sık olacak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize mühim görünmez belki. Safların arasına girer, sen geriye çekil. Sen biraz öne gel diye intizama sokardı. Neden? Dış intizam iç intizama götürür insanı. Yani dış intizamı tatbik ede ede insan, sonunda intizamlı bir kimse olur. Namazı ayrı ayrı kılmadık. Birimiz imam oldu, başa geçti. Ondan sonra o Allahu Ekber dedikçe öyle eğildik, öyle kalktık. İşte böyle. Yani bu namazı bunca duyuyoruz, bundan ibret almamız lazım. Namazda böyle bir camide derli toplu oluruz da niye niye dünyada derli toplu değiliz? Niye dış dünyada derli toplu değiliz? Buraya mı mahsus Müslümanlık? Her tarafta intizamlı olmamız lazım. Her tarafta, her tarafta irtibatlı olmamız lazım. Her tarafta teşkilatlı olmamız lazım. Her tarafta herkes vazifesini müdrik olması lazım. Burada tabii birkaç söz daha söylemek isterim. Başa geçen insan, başa geçen insan tamam, direksiyon benim elime geçti, fırsatı elde ettim diye ötekisine zulüm etmemeli. Öyle olmuş bir keresinde Peygamber Efendimiz bir müfrezeyi göndermiş bir yere vazifeyle, başındaki komutan ateş yakmış, girin ateşe demiş. Onlar da evet bu komutan, komutanın sözünü dinleyin dedi bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ama acaba girelim mi, girmeyelim mi? Girmemişler. Fakat işlerine de dert olmuş. Komutanın sözünden çıkmak İslam'da doğru değil diye Peygamber Efendimiz'e gelmiş, sormuşlar, demişler ki Ya Resulallah, girse miydik acaba? Girdiydi? Eğer girseydiniz cehenneme giderdiniz buyurmuş. Yani demek ki komutan ters şey emretmeyecek, ters şey olduğu zaman da ötekisinin itaat mecburiyeti yok. La ta'ate mahlukin fi malik Allah'a isyan vadisinde mahluka itaat olmaz. ''Hadi bakalım diyorum iç şu birey. ''İçemem çünkü Allah içmeyin.'' demiş. ''Hadi bakalım emrediyorum, şöyle yap, böyle yap.'' ''Açıl saçıl.'' ''Hayır yapamam çünkü Allah kapanmayı emretmiş.'' ''Hadi bakalım efendim faiz şöyle yap.'' ''Yapamam çünkü Allah yasaklamış.'' ''Namaz kılma, emrediyorum namaz kılma.'' Yani i̇stediğin kadar emret, emir selahiyetin yok orada. O vadide emre selahiyetin yok.'' Mevrid-i Nas'ta, iştihada mesa bile yoktur. Yani nasıl olmuş, bir hüküm gelmiş olan apaşiker belli, hüküm olan yerde iştihat yapılmaz. İştihat hükmün ne olduğu belli olmayan noktada yapılır. Acaba bu hususta Allahu Teala Hazretlerinin rızasına uygun hareket etmek için ne yapmam lazım diye insanın düşünmesidir iştihat. Onun için komutan haddini bilecek. Yani idareci olan, imam olan, emir olan, başkan olan haddini bilecek. Maalesef bazı yerlerde öğrenilmiş bu, yolculuğa bile giderken birisi imam olacak, ötekiler onun sözünü dinleyecekler diye. İmam biliyor imama uymanın şeyini, olur olmaz tepeden inme buyruklar veriyor, olmaz. İmam imamlığını bilecek, cemaat de itaat edecek. İmamın duası reddedir, reddolunmaz diyor Peygamber Efendimiz. Yani adaletli ise, adaletli imamın duası reddolmaz. Yani aleyhine kalbini kırarsan, bir söz söylerse, bir beddua ederse insan gider. Onun için e, teşkilatlı olmak lazım, düzenli olmak lazım. Bir yolculukta bile, bir otobüs yolculuğu bile yaparken tamam imam sensin demek lazım. İkinci bir şeyi hatırlatmam lazım. İmamın en faziletli insan olma mecburiyeti yoktur. Hazreti Ebu Bekir dedi ki ben sizin en faziletliniz olmadığım halde başınıza imam seçilmiş bulunuyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki başınıza bir kıvırcık saçlı Habeşi köle bile tayin edilse ona itaat edin. Demek ki yani burada Müslümanların bu hususada dikkat etmesi lazım. İmam olan, emir olan, başkan olan yönetici olan kimse kibirlenip gururlanmasın. O bir mesuliyet makamıdır. Yarın onun hesabı vardır. Onu bilsin küllüküm ve küllüküm mes'ûlün an Ra'iyetihi. Hepiniz çobansınız ve çobanınızdan mesulsünüz deniliyor. Hepimiz ailemizden, çoluk çocuğumuzdan, muhitimizden, iktidarımız dairesindeki işlerden mutlaka sorgu alet tabi olacağımızı bilelim. Haddimizi bilelim, mütevazı olalım. Bir, emirler. Cemaat de imama güzel uysun. Emire güzel uysun. Başındaki kimseye güzel uysun. Olur olmaz yerde ayrılık-gayırılık çıkarmasın, Terslik çıkarmasın, Lüzumsuz tenkit yapmasın. Ama bunun da ölçüsü nedir? Şeriata aykırı bir şey yaptığı zaman baştaki o zaman ona itaat etmesi gerekmez. Ona nasihat etmesi gerekir. Onu düzeltmeye çalışması gerekir. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu anh'a ne dediler? Ya Ömer, eğer sen eğri hareket edersen seni kılıcımızla doğrulturuz dediler. Hazreti Ömer gibi adaletli bir insana yani. Eh, bir keresinde minbere çıkmıştı Hazreti Ömer radıyallahu an. Dediler ki, ya Ömer senin sözünü dinlemeyiz. Niye? Şu sen üstündeki kumaşın hesabını ver bakalım. Harpten alınmış kumaş bu. Hepimize dağıtıldı ama elbise çıkmadı. Azıcık. Eşit dağıtıldığı için elbise çıkacak kadar değil. Sen boylu poştusun. Sana elbise çıkmış. Demek ki sen kendine fazla aldın. Emirim diye, komutanım diye. Galiba fazla aldın kendine. Senin sözün dinlemiyoruz dediler. O da minberin altında duran oğlu Abdullah'a dedi ki, ya Abdullah kalk şu meseleyi izah et dedi. O da kalktı, ey cemaat bunda dedi bir şey yok, ben kendi hisseme düşeni, bana da bir şey çıkmadığından ona da bir şey çıkmadığından, babama verdim ona çıktı dedi. Mesele bundan ibarettir dedi. Onun üzerine o şahıslar dediler ki, ya Ömer konuş şimdi. Şimdi konuş dediler. Hazreti Ömer de o kadar sinirli bir insandır aslında. Asabiyyül mizaj bir kimse olduğu halde. O sözlere hiç kızmadı, alınmadı. Belki de Allahu Alem memnun olmuştur. Aferin benim tabağıma ki bak haksız bir şey gibi gelince söylediler dobra dobra demiştir. O bakımdan bu mantık içinde Müslümanlar intizamlı olacak. Müslümanlar her şeyden ibret almasını bilecek. Camide saf saf durup da dışarıda dağınık olmaz. Camide saf, saf durup da dışarıda dağınık olunmaz. Her kafadan bir ses çıkmaz. Onun için bu hadisi şerifi inşallah hayatınızın İntizam düsturu yaparsınız. İntizam düsturu yaparsınız. İdarecinin vazifesi dedik. İdarecinin vazifesi himaye etmektir. Onun için üç kişi yola, 3-5 kişi yola çıkmışlar. Bir tanesinin sünnet-i seniyeye uygun olarak imam seçilmesi lazım. Yaşlı, mübarek bir insan varmış aralarında. Demiş ki genç birisine sen imam ol. Demin dedim ya imamın en faziletli olma şartı yok. Sen imam ol. Estağfurullah efendim demiş. Saatleriniz varken bana benim haddime mi düşmüş siz imam olun. Canım sen imam ol. Yok estağfurullah siz olun. Peki. İmam olmuş yaşlı şahıs. Yolda yürümeye başlamışlar. Yolculukları esnasında şiddetli bir yağmur başlamış. Sığınacak bir yer yok. Ancak bir küçük kovuk bulmuşlar tebaasını kendisine tabi olan insanların hepsini kovuğa yerleştirmiş ama herkes sığmıyor. Kendisi dışarıda durmuş. "Efendim olmaz." demişler. "Sen içeri gel ıslanıyorsun." demiş. "İmam ben miyim siz misiniz?" "Ben ben sen susun öyle." demiş. Sırılsıklam ıslanmış. İşte yiyecek içinde işin işinde öyle olmuş. Daha başka işlerde öyle olmuş. O zaman akşamüstü veyahut seyahatin sonunda ötekiler demişler ki "Efendim kusura bakmayın. Affedin. Biz bilemedik." Estağfurullah siz imam olun dedik. Meğer imamlık hizmet mesleğiymiş. Siz aksakalınızla bize hep hizmet ettiniz. Aksakalınızla hep bize hizmet ettiniz. Efendim, e, mahcup olduk demişler. Bunlardan imamlığın nasıl olması gerektiği, efendim imamın nasıl hareket etmesi gerektiği anlaşıldığı için böyle bir fıkrayı da anlatmış oluyoruz. Rumhuhu fil erd, mızrağıdır. Uzaktan daha Müslümanlara eza cefa gelmeden demek ki eza'yı def edecek Müslüman. Müslümanların üzerinden eza'yı def etmesi lazım. Bir emirin. İnşallah her işimizde olduğu gibi toplu hayatımızda da, içtimai sosyal hayatımızda da bu intizam içinde, bu şuur ile bu çizgiler, bu ölçüler içinde hareket ederiz. İda merra hadüküm fi mescidina ev fi suqina ve ma'ahu neblün <gülüyor> pel yumsik ala naliha bi kefhi la yaqir müslüm, Bu da bir tavsiyesi Peygamber Efendimizin Ebu Musel el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Buhari'de İb, Ahmed İbn Hanbel'de vesairede mevcut. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz bizim mescidimizden veyahut çarşı pazarımızdan geçerken yanında ok mızrak varsa oklarının, mızrağının ucunu tutsun. Yani sivri batması muhtemel olan yerini şöyle eliyle tutsun, bir Müslümanı, bir Müslümanı yaralayıp kanını akıtmasın. Demek ki elimizde taşıdığımız, efendim silah vesaire, şunu bunu neyse, başkasına eza vermeyecek şekilde tedbir almamız gerekiyor bizim. Başkasını ezalandırmayacak tarzda, Efendim tedbir almamız gerekiyor. Askerlikte de öğretilir, avuculukta da töredir. Silah hiçbir zaman boş da olsa bir insana doğru tutulmaz. Böyle insana tutulu durmaz. Mesela boş silah, silmiş, efendim yağlamış, çifteyi bir şey yapmış böyle insana doğru tutuyor. Avcı derhal itiraz eder oradan. Olmaz öyle şey. Yapma. Neden? Olmaz derler. Bu töreye aykırıdır. İnsana doğru silah tutulmaz. Ya aşağı doğru çevirirler, ya yukarıya doğru çevirirler ucunu, insana zarar vermesin diye. Peygamber Efendimiz o zaman mızrak var, mızrağı söylemiş. Biz bugünün şartlarına bunu uydurarak öyle hareket etmemiz lazım. Esas nedir? Bir Müslümana eza cefa vermemek. Bir Müslümana zararı dokunmamak. Onun için dikkat edelim, evimizin kokusundan, pis bulaşık suyundan, efendim, çöründen, çöpünden, bizim taşıdığımız böyle sivri efendim batacak çizecek eşyalardan vesaireden çevremizdeki insanlar bir zarara uğramasın. Ona da intizama intizamın bir çeşididir. Ona da dikkat edelim. İzzam Merer tüm bir ardın ehleka Allahu ehleha feecid düz seyir. Ebu Ümame Hazretlerinden rivayet edilmiş bir Başka hadise şerif. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: İza mereltum bir ardın, bir araziden geçiyorsunuz. Nasıl bir arazi? Kad ehleke Allahu ehleha. Allahu Teala hazretleri ehlini, o arazinin, o mantıkanın ahalisini azap gönderip helak eylemiş. Feecidü's seyre. Oradan hızlı geçin gidin. Neden? Allahu Teala hazretleri oranın ahalisine gazap etmiş, oraya gazabını göndermiş. Azabını göndermiş, ikabını göndermiş. Orada öyle gevşek şey eğlenmeyin, çarçabık geçin gidin. Böyle buyurmuş Peygamber Efendimiz. Allah'ın gazabı inmiş bir yer olduğu için. İzâ tüm bir riyadul cenneti ferta'û kalü ve ma riyadul cennet gale hayla kız zikir Enes bin Malik Hazretlerinden bir hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Cennet bahçelerine yolunuz uğradığı zaman o bahçelerde biraz eğlenin, istifade edin. Key, keyif yapın. Otlayın, nimetlenin, faydalanın. Rat, aslında otlamak demek ama yani keyif yapın. Oralardan istifade edin manasına. E, cennet bahçesi nerede olur? Biz oradan nasıl geçeriz? Sormuşlar, demişler ki, ve ma riyadul Cennet bahçeleri nedir ya Resulallah? Nasıl? Yeryüzünde cennet olur mu? Nedir? Buyurmuş ki, hilakuz zikir. Zikir halkalarıdır. İnsanlar zikir için şöyle otururlar, daire olurlar. Allahu Teala Hazretlerini aşk ile şevk ile zikrederler. Allah Allah derler. Bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli hazan. Bir kere Allah dese, günahları hazan yaprağı dökülür gibi, sonbahar yaprağı dökülür gibi dökülür diyor Süleyman Çelebi. Hakikaten öyledir. İnsan Allah'ı zikredince günahlarının kefareti olur. Ayetlerden delil söyleyeyim. Ve men ya'mel süen ev yazlim nefsuhu, sünne yestagfirillahi yecidillahi gafuror rahima. Kim bir kötülük işlemişse veyahut günaha batmışsa kendisi, günahkarlık yapmışsa sonra Allah'a tevbe istiğfar ederse, Allah onu affı mağfiret eyle. وَالَّذ۪ينَ izafa فَعَلُوا fahişeten اَذْ ظَلَمُوا zekerullaha زَكَرُ اللّٰهَا O kimseler ki, kötülükler yapmıştır, kötülük yapmıştır, nefsine zulmetmiştir. Zekerullah sonra Allah'ı zikrederse, ve günahları için affı mağfiretti dilerse allah Teala Hazretleri onu affeder diye ayeti kerimelerden alınmış bir cümle var. Sonra bir başka şerefi vardır ki zikrin kul Allah'ı zikredince allah Teala Hazretleri de kulunu zikreder. İçinden zikrederse Allahu Teala kendisi zikreder. Başka kulların yanında zikrederse Allahu Teala Hazretleri daha hayırlı toplulukta o kulu zikreder. Bak şu kulum, Müslüman kulum beni zikredi, zikretti diye. Bu hususta yüzlerce hadisi şerif vardır. 80 küsür yerde ayeti kerime de bu zikrin fazileti bildirilmiş. Demek ki cennet bahçesi oluyor. Cennet bahçesi oluyor zikir halkaları. Yalnız bu mevzuda bir iki hadisi şerif daha var. Onları da hepsi alfabes sırasıyla olduğundan hadisler peş peşe getirilmiş üstadımız. Onları da okuyalım. Meseleyi biraz daha geniş anlamamıza yardımcı olacak. İza tüm bir riyadul cenneti fertao. Başka bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerif İbn Abbas'tan veyahut burada Abbas diyor. Ben asıl metinde bakmıştım İbn Abbas diyordu. Radıyallahu anhuma. Ondan rivayet edilmiş. Ravi'si başka. Ne demiş Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde? Cennet bahçelerine yolunuz uğradığı zaman keyif yapın orada. İstifade edin orada. Kâlu Ya Resûlallah ve ma riyadul cenneti Ashab-ı kiram sordular. Cennet bahçeleri nedir Ya Resûlallah? Kâle mecalis sül ilm. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ilim meclisleridir cennet bahçeleri. Demek ki bu hadis-i şeriften de ne anlıyoruz? böyle ilim için insanların oturduğu yerler de cennet bahçesidir. Elhamdülillah zaten mescitler Allah'ın sevgili mahallelidir yeryüzünde. Mescit güzel bir yer. Mesciddeyiz şu anda güzel bir yerdeyiz ama Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerde okunduğu için cennet bahçesindeyiz elhamdülillah şu anda. Allah bizi cennetine dahil eylesin. Burada cennet bahçesinde ettiği gibi o hakiki cennet bahçelerinde de mütenaim eylesin. Demek ki ilim meclisleri hangi ilim olacak? Elbette Elbette allah Teala Hazretleri'ni bildirmeyi hedef alan, Kur'an-ı Kerim'i öğretmeyi hedef alan, Hadis-i Şerifleri öğretmeyi hedef alan, dinimizin ahkamını, fıkhi meseleleri öğretmeyi hedef alan, insanın ahiretine faydalı ilimleri öğreten yerler. Yoksa öteki ilimler, onları da öğrenmesi lazım Müslümanların ama bunları öncelikle öğrenmesi lazım. Çünkü... Din ilimlerini öğrenmeyen, mümin olmayan ilim adamından fayda gelmiyor, zarar geliyor. Şerre kullanıyorlar. Yani öğrendikleri ilimleri, bilgileri hayra değil, şerre kullanıyorlar. Hani biliyorsunuz bir adam var, Avrupalı bir adam, kimyager, uğraşırken, didinirken bir madde var ki, su gibi bir madde biraz çalkandı mı, çalkanınca patlıyor hemen. Öyle damacanın içine filan koysan Birazcık çıngırladın mı böyle patlıyor. Nitrotoluol diye bir madde. E şimdi götürürken titrese biraz bir şeye çarpsa, biraz sallansa hemen patlayacak tehlikeli bir madde. Tehlikeli bir kimya bir madde. Bunu tehlikesiz hale nasıl getiririz, nasıl getiririz diye düşünürken böyle kof bir maddeye efendim kizelgul denilen bir maddeye bunu emdireyim diye düşünmüş. Hakikaten o şeye emdirmiş. Hani mesela diyelim ki onun onun içine su katıyoruz, hamur yapıyoruz ya. Onun gibi veyahut irmiğin içine şerbet katıyoruz, şöyle helva gibi oluyor. Onun gibi kizel gurun içine o patlayıcı çalkandığı zaman patlayan madderi döküp hamur etmeyi öğrenmiş, usul olarak bulmuş. Meselen meydana geldi. Ama adam bunu bulmuş ama sen misin bu patlayıcı maddi oradan oraya taşınabilir hale getiren? millet onu nerede kullanmışlar? Silah yapımında kullanmışlar. Harp aleti olarak kullanmışlar. Birbirlerini asıp kesmekte, öldürmekte kullanmışlar. Can yakmakta kullanmışlar. Zavallı adamcağız pişman olmuş. Keşke bulmaz olaydım demiş. Bak benim yüzümden bu silah yapıldı ve bunca insan öldü filan. Bütün çok para kazanmış ama kazancını bundan sonra insanların hayırına had demiş. Öyle kullanılsın diye, vakfetmiş diye söylüyorlar. Demek ki ilim Sadece bir şey bilmek, hep her şeyi bileceğiz ama şerre de kullanılabiliyor. Asıl dini ilimleri, insanın kulluğunu kendisine öğreten, ahirette kendisine yarayacak ilimler için kurulmuş meclisler burada murat ediliyor. Mecalistik ilim dediği odur. Bir hadisi şerif daha var. Aynı şey hususlu da biraz daha değişik ifadesi var. O hadisi şerifin ravisi de Ebu Hüreyre radiyallahu anh. Demek ki birisi Enes İbni Malik, birisi Abbas veya İbn Abbas radiyallahu anh. Birisi de Ebu Hüreyre'den olmak üzere aynı şekilde başlayan 3 hadisi şerif. Bu nasıl? merel tüm bir riyadır cenneti ferta'u. Cennet bahçelerine yolunuz uğradığı zaman istifade edin. Keyif yapın oralarda. Eğlenin, sevgi safa yapın. Diye gene söylemiş Peygamber Efendimiz. Sahabe demiş, buyurun, Ne manaviyadır cennet?" "Cennet bahçeleri nedir? Ne kastediyorsun bundan ya Resulallah?" el mesacidün." O zaman da mescitler demiş. Şimdi aslında bunun üçü şöyle akıldan akıldan şöyle bir geçirecek olursak birbirine aykırı şeyler değil. Mescit içinde tabii dini ilimlerin öğretildiği bir yerdir. Burada tutup da insan Allah'ın rızasına aykırıcı işlerle meşhur olmaz ki. Mescid innel mesâci de lillah fe la Allahi ahada Burası Allah'a ibadet edilen bir mübarek yerdir. Tamam. İlim meclisi burada olur. Hep ilim meclisleri olur. Vaaz olur, tefsir olur, hadis olur, fıkıh olur, Kur'an-ı Kerim talimi, talimi olur. İkisi arasında bir fark yok. Birinciye gelince zikir meclisi e, zikir dediğimiz şey neyi hatırlatıyor bize? Ne yapıyoruz biz zikirde? Allah Allah diyoruz veya La ilahe illallah diyoruz. Yahut Subhanallah diyoruz. Yani Allah'ı tekrar tekrar dilimizle, aklımızdan geçirerek anıyoruz. E, i̇lim meclisinin içinde de hep geçiyor zaten. Kale Resulullah, Kur'an-ı Kerim'de şöyle geçti, Hadis'te şöyle geçti diye. Demek ki hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ahirete yarayışlı. Ahirete yarayışlı, insanın ilmini, bilgisini arttırıcı, bir ilim faaliyeti olan topluluk oldu mu cennet meclisi oluyor. Birinci hadis içerisinde zikir demiş, zikir tabi dille Allah Allah demek zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir, ilmi eserler okumak zikirdir, çok geniş bir manası var. İkinci de şey demiş, ilim meclisleri demiş, tabi o ilimlerden, ilim meclisinden maksat da yine bunların öğretilmesidir. Üçüncü de mescitler demiş. Evet, hepsi aynı kapıya çıkıyor. Demek ki bugün bize burada çok yarayan, kulağım, e, göğsümüzü kabartan, koltuğumuzu kabartan bir hadisi şerif olmuş oluyor ki, cennet bahçesinde olmuş oluyoruz. Mescitte, ilim ile mevhul olup Allah'ın böyle zikriyle iştigal ettiğimiz, elediğimiz için. allah Teala Hazretleri bizi zikrinde daim, şükründe daim eylesin zikrinden döndürmesin, yanlış yollarda vakit geçiren, ömür harcayan gafillerden eylemesin, gafillerin de elinden tutup onları hayra çekenlerden eylesin. İdenler tüm bir kuburuna ve kubur ikümün ehle cahiliyeti ve ak bir ruhun en Bu hadis-i şerif Peygamber Efendimiz tarafından cahiliye devrindeki insanların durumu hakkında söylenmiş bir hadis-i şerif. Cahiliye devri nedir? Peygamber Efendimiz gelmezden önceki Arapların dinden imandan habersiz olup müşriklik yaptıkları devir. Cahiliye devri o. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bizim ve sizin kabirlerinize uğradığınız zaman cahiliye devrinde yaşayan dedelerimizden, akrabalarımızdan ibaret insanların gömülü olduğu bizim ve sizin kabirlerinize uğradığımız zaman, bak bizim diyor ve sizin diyor. Yani kendi, kendisini de katarak hüküm, hükmün umumi olduğunu be belirtiyor Peygamber Efendimiz. Onlara bildirin ki onlar cehennemdedir. Neden? La yedhulün cennete illa müminin. Cennete bir fırsatını bulup da kafirin girmesi mümkün değil ki, müşrikin girmesi mümkün değil ki, den قال لا اله الا الله دخل الجنه Kim la ilahe illallah derse Allah'ın varlığını birliğini ikrar ederse cennete girecek Allahu Teala Hazretleri inna Allah la yaghfiru en yushrike bihi şey'en ve yaghfiru ma donehu nazar yaşa. Her günahı affeder de kendisini bilemeyen, kendisinin varlığını anlayamayan ahmak insanları affetmeyin. Allah'ın birliğini anlayacak şurada yani birkaç tane otorite olduğu zaman işlerin nasıl karma karışık olduğunu bilip duruyor insan. Birkaç tane ilah olsa hiç intizam olur mu? "Elke ene fehime alehatu illa semavat ve zemin karma karış olurdu fesada uğradı. Birkaç tane ilah olsaydı. Birisi o tarafa çekerdi, birisi bu tarafa çekerdi. Allah tektir. Vahiy, eşi benzeri, naziri yoktur. Bunu idrak edecek. Herkes bunu anlayacak kapasiteye dedi. Çoban, çiftçi, Köylü, şehirli büyük küçük aklı olan herkesin ilk vazifesi beni yaratan beni yaratan var o bir tanedir. O birliği idrak edemedi mi cehenneme odun olur. Cehenneme odun olur başka bir işe yaramaz. O kadar büyük bir hakikat bu. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kim olursa olsun eski devirde müşrikler cahiliyet devri insanlarından değil miydi? Müşriklerden değil miydi? Hepsi şeytan. Hepsi cehennemdedir. Tabi o eskiden yaşamış insanlar, onlar kimisi cehenneme girmiş, müminler cennete girmiş. Bize gelince, biz ne yapacağız? Biz, biz aman olmayan ki itikadımız bozuk olmasın. Bunun için böyle çırpınacağız. Allahu Teala Hazretlerini, Kur'an-ı Kerim'in, Hadis-i Şerif'in bildirdiği gibi bilmek için gecemizi gündüzümüze katıp sağlam bir bilgi sahibi olacağız. Allah'ı bilmez, Peygamber'i bilmez, Kur'anı bilmez, Şeriatı bilmez. Neresi Müslüman? Öyle laf söyler ki dinden imandan çıkar gider. Okun, yaydan fırlayıp çıkıp gittiği gibi vın, fırlayıp gidiyor. Neden? Öyle bir laf söyledi ki dine sevmez ki. Benim aklım öyle şeye ermez, ben öyle şeyi kabul etmem diye verse bir Kur'an ayetine ne olur isem? Dinden çıkıp gider, istediği kadar ben Müslümanım dedim, iddia ettim diyorsun. Ben yani Kur'an-ı Kerim'in başından, Fatihasından arsından, muharviz sevdiğine kadar hepsine iman edebilirim. Hepsine inandım, Allah'tan gelen her şeye inandım, Resulullah'tan gelen her şeye inandım diye ona şey yaptım. O bilgiye sahip olmadığı zaman insanın dünyası, ahireti mahvolduğundan marifetullah'ı tahsile gayret edeceğiz. Yani Allah'ı doğru bilmek, sağlam iman sahibi olmak yoluna çok gayret sahip edeceğiz. E biz hocam Allah'a çok şükür, tabii imanımız var, ürtmanız, çoluk çocuğumuzla da gayret edeceğiz. İster miyiz, geçmişin önünde çocuğumuzu şuradaki 4-5 kabadayı çevirsin, bir güzel dövsün. Eli bıçaklı kabadayı, kendin müdahale edemez. Ağzı, burnu, kanlar içinde kalsın, yerlere yatsın, tepesine çıksınlar, vursunlar, taşları kafasına, her tarafı kan revan olsun. İster misiniz? İstemez ki, yani bir kendi evladı, başkasına böyle böyle bir zulüm yapılması insanın kalbi dayanamıyor. Ben bir kere bir kütüphaneden çıktım İstanbul'da, baktım iki insan, bir tanesi şu kadar bıçağı çekmiş, Böyle, ötekisi de onun karşısında bir koca taş almış. Eyvah. yani birbirlerine saldırmışlar insanlar, her bir tarafa kaçışmış. Elimde çanta, yürüyerek geliyordum. bir kalabalık nedir diye, bir de baksın o bıçakları şöyle görünce şöyle bağı bağ vermiş yani. baktım dizimde adım atmağı kalmadı. Neden? Ben, ben de uzakta benim ilgili değil. Neden? Kötü bir şey. Kan akacak, yazık olacak, yaralanacak, bağıracak, feryadı edecek, oluyor. E, peki, cehennemde cayır cayır yanmasına ne dersin? hiç dayanamaz insan. Peki nasıl olur da çocuk çocuğunu cayır cayır yakacak bir yola, salıverirsin de hiç peşine düşmezsin? İmanı zayıf demek. O çocuğunun Müslüman olması istemez misin? Cennete girmesini istemez misin? azaptan kurtulmasını istemez misin? İsterim. İstiyorsan peşine düş. İstiyorsan peşine düş, çocuğuna saygı. Ona Allah'u Teala Hazretlerinin varlığını, birliğini öğret, ahireti öğret, hesabı öğret, şu dünyanın iki paralık menfaati için ahireti satmaması gerektiğini öğret. Allah razı olsun benim anam babam beni buraya gönderdiği zaman evladım biz seni bu mesleğe, bu mesleğe iyi bir meslek diye gönderdik. bak dinine bir yerden bir zarar gelecek olursa bırak geliver evladım, merak etme Allah rızkı nereden olursa verir dediler bana. Elhamdülillah, içim rahat geldim. Yani atılırsam şöyle olur gibi bir endişe olmadan geldim. Size öyle öğretin çocuklarınıza. Yani aman evladım para kazanmak esas değildir. Neler para kazanmak esastır. Aman evladım mevkim atam sahibi yani hüner değildir. İnsan olur, paşa olur, her şey olur ama insan olmak önemlidir, müslüman olmak önemlidir. Eğer ahirete mümin olarak geçemezsen çok yazık olur. Mahvolursun. Etme, eyleme evladım. Görmeyeyim seni mahşer yerinde. Zincirlere bağlamışlar, yüzünü üstü, sürüklüye, sürüklüye, cehenneme atarlarken görmeyeyim. Feryadı filanı basar bir halde, cehennemde cehennemde eriyenlerken görmeyeyim. Aman evladım, ben senden yaslıyım, senden evvel geçip diyeceğim. Etme, eyleme. Bak bizim yolumuz hak yoldur şimdi, bu iyi öğretilmiyor ama haktır, gerçekdir. Bak bazı Avrupalılar bile müşman oluyorlar. Gel sen etme, eyleme. Nefsine uyma. Ve şeytana uyma. İslam'ı iyice öğren, Allah yolundan ayrılma. Ben senden iyi müşman olmanı istiyorum, başka bir şey istemiyorum diye takviye edin. Öğretin, iyi insanlarla arkadaş edin. Yoksa onları öğretecek müesseseler kurun, paranızı, pulunuzu biraz harcayın, Allah razıza için kesenizi açın, açalım, hep birlikte açalım. Şimdi bakın, İstanbul'da bana geldiler, müracaat ettiler. Dediler ki, Şişli'de bay bayan iki tane doktor var, kıymetli münevver insanlar. Hocam sizi merak ediyorlar ve Kur'an öğrenmek istiyorlar. Ama Kur'an-ı malasını, yani şöyle başından başlayıp sonuna kadar böyle Kur'an-ı Kerim'i güzel anlatacak insan istiyorlar, biz sizden bahsettik, onun için sizinle tanışmak istiyorlar dediler. Ben dedim ki ben burada misafirim. Burada var mı dedim, koca İstanbul hani, ilim şehri. eski Osmanlı payitahtı, medreseleri, üniversiteleri her şeyleri var. Var mı böyle bir e, tavsiye yer? Düşündüler, taşındılar, yok! Yazıklar olsun biz Müslümanlara diye. Bir üzüntü geldi içime. Koskoca İstanbul 5 milyon, 6 milyon nesil tutulan belki daha fazla. Kur'an-ı Kerim'i bir adam öğrenmeye heves ediyor da öğretecek insan yok. Öğretecek yer yok. Hocam mektepler var, imam hatipler var, gulen derseniz bu cevap olmaz çünkü adam doktor. Bu yaştan sonra zaten mektebe kaydetmezler onu. Yani o doktor olan insan akşam işte ancak bilmeli. İşi bittikten sonra ona, ona öyle bir yer açabilmeliyiz ki Gelsin Kur'an-ı Kerim'i dinlesin, okusun. İşte zenginler vakıf yapmış. Fatih Camii'ne şu kadar teravih vakfettim. Bu kadar han, dükkan vakfettim. Şu kadar varidat benim malımdan ayırdım. Bir insan gelsin burada hasta da şu kadar gün Buhari-i Şerif okusun. Bir insan gelsin, başka şey de aynı şeyimiz. Bir insan gelsin hep burada devamlı hatim okusun. Bitirsin, yeniden başlasın, bitirsin, başlasın, hep hatim okusun. Bir insan burada hep Mesnevi-i Şerif okusun diye böyle vakıflar var. Adam parasını kendinden sonra kendisine şeriatı hikmeta ayırmayı düşünmüş, vakıf yapmış. Mesneviyi okuturmamış eskiden. Güzel, Arifane bir kitap diye. Buhari'de su gibi Buhari Kerim böyle hafızların Kur'an ı Kerim okuduğu gibi bu Buhari hatimleri gördürmüş. Neden? Cemaat yüksek izah-ı hürmet-i şerifi. Hadis dili evet geçiyor, diline geçiyor. O hafızasını tercümeğe yardımcı oluyor. Kur'an-ı Kerim'i niye okuyorlar, hafızlar mukabele ediyorlar? Hafızayı tazeliyor. Yani bildiğimiz ulumu Kur'aniye'yi devretmiş oluyoruz Ramazan'dan mukabelelerden. E şimdi devir bozuldu, insanlar cahilleşti, dini ilimlere rağbet azaldı. Bu duruma düştük ama eskiler bak her şey düşünmüşler.